Sahih an abi yine Bukhari ve Müslim'de rivayet etmiş oldu bir hadis diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "La yul ahadukum atim Rabbak, wadzim Rabbak. Sizlerden birisi kölesine Yahut hizmetkarına Yahut başkası başkasının hizmetkarına Rabbini doyur demesin" diyor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 Nebi Vesselam işte böyle buyuruyor diyor ki layakul ahadukum at'im rabbek vez' rabbek. Rabbini doyur, Rabbini abdest aldır. Veyekul seyidi ve mevlayya. Bunların yerine doğru olanı kullansın diyor. Ne diyor doğru olanı kullanım? <gülüyor> seyidi efendi. Ve <gülüyor> mevlayya. Mevla kelimesi arkadaşlar. Mevla kelimesi İmam Nevevi rahimehullah diyor ki Arapça lugatında mevla kelimesinin kaç tane manası vardır?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 Yani sen bunlardan bu ifadelerin yerine diyor, neyi kullanın? Seyyidi ifadesini kullanın, Mevla ifadesini kullanın. Wallaya kul ahdukum abdi o emeti. Sizlerden birisi benim kul, yani kulum demesin. Benim bu manada kölesini söylerken yani abdi demesin diyor. Valya kul söylerken ne söylesin? Fetaa. Benim genç hizmetli. Ve fetaa ve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 yani insanın kendini bu mütekellim sıgasıyla kullanmasında ne bir hissi var yani böyle bir kendini kibirlenme, büyüklenme hissi var. Bundan dolayı bu lafızlardan kaçınması tevhidin kemalindendir diyorlar. Nebi Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet olunan bir hadiste İmam Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam "Lâ yekûlenne ehadukum 'abdi." Sizlerden birisi abdi demesin. Falanca benim kölem" derken abdi ifadesini kullanmasın diyor Aleyhissalatu vesselam. Vale fikul lukum abi zira sizlerin her biri Allah'ın kuludur diyor Aleyhisselam. Her biriniz Allah'ın kulusunuz. Bakulunuzsa ekulum ima Allah. Sizlerin hanımlarınızın hepsi de Allah'ın neydir? Kuludur, kölesidir. Olakin liyakul, sizlerden hizmet ettiğinize işaret etmek istediğin zaman ne diye seslenin? Yani hizmetli delikanlı.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 Fenne in yekü seydan faqad eshadtum ve Bir de diyor o adam seyitse efendiyse yani böyle bir adam olursa siz Rabb'inize ne yapmış olursunuz? Buz etmiş, Size kendinize buz ettirmiş olursunuz. Çünkü bu adam Allah Teala'nın sevmediği, hoşlanmadığı bir adam. Ona ne yapamazsın sen? Övgüyle hitap edemezsin. Evet. Bu bunları da öğrendikten sonra arkadaşlar burada kalalım. Bir çok Subhanekallahumma <gülüyor> أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفق وأتوب لك